Şimdi üstünü düzenlediğimiz atölyemizin altıncı seminerinde Profesör Doktor Metin Sarpati'yi ağırlıyoruz. Kendisi Marmara Fransızca Kamunun değerli hocalarından bir tanesi. Özellikle çalışma alanları iktisat felsefesiyle ilgili. Ve kendisiyle daha önce de birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk bir seminerimizinde. Kendisi tam da atölyemizin ismine uygun olarak modeller, çağdaşlar, karşılaşmalar bu başta adım olarak bir takım seminerler daha önce alınmıştı. Bugün yine birey istek, spinoza bu eksenli bir başlangıcımız olacak ama ben şundan eminim ki Metin Hoca her zaman çağdaş olarak güncel olarak geçerler çok yorumunu da bizimle paylaşacak. Ben kendisine çok zaman almadan tırsüyü bırakmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, merhaba. Evet. Evet, evet, merhaba. Evet. Var. Ben duyuyorum yeter. Tamam. Ee, ben Ertan Hoca'yla çok eski tanış değiliz, yeni tanıştık ama e, çok ilginç bir şekilde şeylerimiz tuttu gibi hissettim. Galiba o da hissetti ki beni etti buraya e, davet etti. E, ben, siz tabii burada şey alışıksınız, gördüğüm kadarıyla bir felsefe geleneği içinde e, konuşmayı e, yani etkinlikleri sürdürmeye ben şey değil e, Ertan Hoca söyledi, ben filozof değilim yani meslekten öyle bir şeyim yok. E, ben şeyim, itisa, aslında ikisat şeyim. E, aslında ikisat düşünce tarihçisiyim. E, biraz daha spesifik olarak Bunları niye söylüyorum? Kendimi tanıtmak için değil de değil, hayat kırıklarını önlemek için iktisat felsefesiyle uğraşıyorum. İktisat da felsefeyi birleştirmeye çalışıyorum. Bu bütün dünyada ama özellikle burada Türkiye'de çok daha bilinen, bilenlerin de çok daha sevecen yaklaştığı bir şey değil. Çünkü bilimsel olmak iddia ediyor, baştan söylediğim. Gerçi onlar için e, sosyal bilimlerin hiçbir anı e, felsefe dahil e, bilimsel değil, siyantifik değil. E, dolayısıyla ben de onları hoşgörüyle karşılıyorum. Tabi istediklerini savunabilirler. Doğru taraflar da var. Evet. Evet. Ben yine de iktisatla felsefenin penceresinden dünyaya bakmaya çalışıyorum. Sebep şu, kısaca sonra bitireceğim artık kendimle ilgili söylemeyi, Söylemi. Bu zaten kendimle ilgili değil bu kısmı. Ee, her zaman dediğim gibi, biraz önce hatta bir eski oldu arkadaşımla beraber, Ertan ile beraber. Ee, bugünün dünyasını önce iktisat, iktisadi araçları tanımadan anlayamazsınız. Bu çok temel bir savun. Önce iktisadi araçları bilmiyorsanız bugüne dair söylenecek olan her şey ee, sati kalmaya, havada kalmaya, anlamsız kalmaya, kimi zaman pejoratif anlamlar yüklemeye ee, fakat sonuç itibariyle subjektif izlenimlerden ibaret kalmaya mahkumdur. İktisat bilmek bu anlamda ee, bu anlamda keşke savunuyor olmasaydım. Çünkü bu, bu dünyanın iktisatla örülü olduğunu gösteriyor. Yani, mesela söyleyeyim, dinle örülü değil. Dinin bütün geri dönüş tartışmalarına rağmen, din eğer iktisadi donelerle, eğer iktisadi kurguyla, eğer iktisadi kültürle uyuşuyorsa var, yoksa yok. Evet, bunu e, onun için ben e, önce iktisat maalesef e, ama hemen ondan sonra maalesef olduğu için iktisadın düşünülmesi gereken temel bir disiplin olduğu savunuyorum. İktisadın düşünülmeye ihtiyacı var çünkü günümüzün düşünülmeye ihtiyacı var. İktisadı önce bilmek bütün mesele bence. Sonra da aşk. Bir gün bir e, akademik toplantıda Smith ve Marks ile ilgili ikisinin felsefesinden bahsetmiştim. E, bir e, gerçekten iyi hoca, ünlü de bir hoca yanıma geldi. Bitince teşekkür etti. E, güzel söylediniz dedi ama hiç ilgilendirmiyor beni dedi söyledikleriniz. Ee, benim dünyam dedi herkesin aşağıya bir tane grafik çizdi buradan sonra başlar dedi ben de dedim ki benim dünyam burada biter de zaten dedim ee, öncesini merak ediyorum onu görmeye çalışıyorum evet kendi ismini sitede şimdi ben küçük bir fotoğraf şeyleri falan hatırlamıştım Son anda elektrikler gidince hepsi birden gitti. Allah'tan yazıları kurtarabildim. Ee, Yapmaya çalışacağım. Ee, Ertan Hoca'dan aldığım şeye göre iki bölümde konuşacağım. Ee, i̇lk bölümde konuştuktan sonra e, soruları e, alacağım. E, çok önemli bir şey varsa sözümü kesin. E, ama çok önemli bir şey yoksa Belki ben biraz sonra zaten onu söyleyeceğim bir şey ile ilk işte 40 dakikayı falan bekleyelim. Ben ara verdikten sonra soruları rica edeceğim ve edeceğim zaten. Çünkü söyleyeceğim şeyleri zaten yeni yeni oluşturmaya başladığım şeyler. Dolayısıyla sizlerin yardımına ihtiyacım var. Bu. Yapmaya çalışacağım. Ne yapmaya çalışacağım? Birkaç tane şeyin temelini yazayım yapmaya çalışacağım. Kafam, kafam karışık onu söyleyeyim. Ee, uzun bir zamandır bu konuyla ilgilenmeme rağmen kafam karışık. Ee, biraz evvel yanıma bir beyefendi geldi dedi ki e, sizden Spinoza'yı dinlemiştin dedi. Yani Spinoza'yı anlatmak benim haddime değil ama ben de şey dedim daha geçenlerde mezarının başındaydım dedim Spinoza'nın. Öyle pek mezarlık ziyareti yakınların dahi mezarlık ziyareti alışkanlığı olan bir insan değil. Çok sevmem mezarlık ziyaretlerini ama e, Spinoza'nınkine senede bir veya iki kere gitmeden e, sanki şey yapamıyoruz e, söyleşemiyoruz gibi bir his var Spinoza'dan bahsedeceğim ama üstü örtük olarak bahsedeceğim öyle çok fazla Spinoza değil ama yine de ne yapacağımı söylemek için e, yazayım eee görmeye çalışacağım. Sizlerle beraber görmeye çalışacağım. İstek niye beni bu kadar çok meşgul ediyor? Çünkü iktisatın temelinde istek var. Ve iktisatın temelinde istek olduğunu iktisatçı bilmiyor. Biliyor ama bilmezlikten geliyor. Daha doğrusu iktisatın isteği meşrulaştırıp sonsuzlaştırdığı konusunda iktisatçı sessiz. İktisatçı sessiz olunca herkes sessiz. O zaman istek bugünün dünyasının temel meşruluğu. İstekten arzuya gitmeye çalışacağım. İstekle arzu arasındaki temel farklılaşma bence çok önemli. Çünkü itisad. Çünkü hep diyeceğim. Üzgünüm. Çünkü hepimizin somut olarak içinde yaşadığı dünyanın tek öncelikli tanımı. İstekten arzuya gitmeye çalışacağım. Ee, i̇sterseniz e, belki biraz daha anlamlı olur diye senin arasındaki farkı şey yapayım. Bu arzuyu kimi zaman da itiraz olarak katlanırlabilirim. Hatta bu arzudan çıkarımı da kıskançlık olarak. Kıskançlık iktisat teorisinin temel hareket noktası ve bitişi. Başladığı ve bittiği yer ve maalesef hepimizin içinde yaşadığı dünyanın başladığı ve bittiği yani Ciddi bir analize ihtiyacı var. Hepimiz kaçıyoruz ondan. Ama ciddi bir analize ihtiyacı var. Evet. Zaten tutsaklık, kölelik, hizmetkarlık kavramlarını geliştirmeye çalıştım. Eğer e, şeyim olsaydı, o, birkaç resmi şey yapabilseydim, e, iktisat, felsefe ama aynı zamanda edebiyat ve siyasi Üçgeninde, dörtgeninde gerçekliği aramaya çalışan bir insan olarak mesela burada şeyden yararlanacaktım ama yine de ismini koyayım. Röne Magritte'den yararlanacaktım. Büyük arzuyu anlatan büyük ustadan yararlanacaktım. Hepimizin içini dışını çıkarabilen büyük ustadan yararlanacaktım. İsteyen bundan sonra gider bakar e, Magritte tekrar. Evet e... ve tabii ki Binosa'dan e... Girara giderken e... arada büyük bir isim var, birçok büyük isim var ama benim burada kullan yani birçok büyük ismin arasında Marx da var ama benim burada kullanabileceğim sayı sayılır iki tanenin ismini yazayım bir mandövi 2 Smith Marx zikredemeyeceğim ama mutlaka var. Peki. Eee <gülüyor> Tabii arada bir anlatı olarak Tevrat'a başvuracağım. Hı. İlk kıskançlığı nasıl anlatacağım ki başvuracağım? Mitolojiye de başvurabilirim ama o kadar büyük bir zaman yok. Ve ilk günahikim. Kimi zikrederek anlatabilirim ki? Diye düşündüğüm için. Bütün bunları bir araya getirmek için getirirken tabii ki kaybolacağım. Yardım etmeyi niyeti şimdi şimdiden sesleniyorum. <gülüyor> Buraya kadar bir şey sormak isteyen var mı? Yani ne yapacağım aşağı yukarı belirlendi mi? Bir şey unuttum derken. Buralardan hareketli, bura, bütün buralardan hareketli istekten, arzudan, ihtirastan, ilk cinayetten, hareketle asıl nereye varacağımı da herhalde hissettiğiniz şiddete var. Varabilirsem. Evet, şimdi artık bütün yazdıklarının, stüdyonun giyimlerine yer kalsın. Bir şey sormak isteyen varsa Röncileri aratıp Hemen geliyorum. Hemen dönüyorum size. Eee tanımayanlar için ee, birkaç yıl buyurun. Ben eee hafta veganlı gelince yorumlarında ben tutarken evet. bir pasajı Ay yapmadım. Bu da röncilerle yorumlara. Tamam. Aslında siz bugün röncilerden bahsediyorsunuz. Güzel olacak. İyi Çünkü mi? Aha. Ben, ha e bahsettiniz biraz. E Girecektim girmedim. Ee, güzel olur girersin. Peki o, o zaman madem hiç girmediniz hemen size geliyorum. Madem hiç girmediğiniz iki kelime söyleyeyim. Zannediyorum bir veya iki sene oldu öleli Rene Girard. Ee, evet herhalde o civarda bir şey. Bir Fransız. İki mi oldu? 34 Hoca önceden benden öğrendi, neden bahsedeceksin <gülüyor> Şimdi oturup beni düzeltiyor oradan. iki değil, üç. Oradan düzeltiyorum hocam. İyi. Evet. Hangi ayda hocam? <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, evet. E, oldu, öyledi. E, önemli bir tezi var kendisinin. E, Röni kendisini böyle biraz eski zaman e, böyle e, modern zamanların başındaki büyük silah şölerden e, algılamıştır. Ve e, kendisini antropolog, filozof, dil bilimci, edebiyatçı, siyaset felsefecisi, istatçı falan sayar diye düşünüyorum. Onun için çok da eleştirilir. Eleştirilmiştir. E, kimi e, disiplin temsilcileri tarafından ciddiye de alınmamıştır. Ama bence ciddiye alınacak şeyde, hesaftan. Pardon, buyurun. Hocam, sorunu e, teşvik ettiğiniz için de belki de aklınıza gelmemiş için ben e, ve ben bahsettiğiniz acaba MESA ve e, Mernikolci'den de sınayamadım sorunun nefesini. MESA ve yani Mernikolci'den de bahsedeyim. evet, nefes diyor daha bu Evet, daha bahsediyorum. Özellikle bakmak isteyen arkadaşlar sizden teşekkür ederim. Şimdi önce bir kısa tanım yapayım isterseniz. Ee, katılmayacaklar çıkabilir. Not olur Daha sonra bana söyler. Eee çok kısa bir cümleyle yapacağım. Felsefeye tanım felsefeye tanımlamayacağım. Bir yaklaşımda bulunacağım. Anlama isteğidir. Bir istek. İki model zamanlardan hareketli. Yani özellikle Smith'ten başlayarak Marxla devam ederek. Daha sonra edenler var, etmeyenler var. Ama ben kendimce aynı zamanda yapma istedim. Burada şey, aklıma Aceb e, Cebir dersi geldi. Orada en küçük ortak e, şey veya en küçük ortak bölen vardı. Fransızası hatırlıyorum ama e, burada iki tane istek Felsefi isteği anlamakla özdeşleştirmeye çalışıyorum. bir. İki, yapacak olan yapılabilirse eğer felsefe işlevsiz kalacağı için felsefenin temel amacının da aslında isteği istekten kurtarmak olduğunu ileri sürüyoruz. İstek isteksiz kaldığında ne olur? İstek isteksiz kalmış olur. Biz ne yaparız? İktisatın temel egemen olduğuna dair savun güçleniyor. Eğer isteksiz kalırsak ne yaparız? Hiçbir bilgimi yok. Onun için iktisat büyük egemen. Ne yapacağımıza dair hiçbir bilgimiz yok. Derila bir istek teorisinin dahi mümkün olduğunu söylemişti ama şey Derila bir istek teorisinin dahi mümkün olduğunu söylemişti ama bilebildiğim kadarıyla böyle bir işi yapamadı, başaramadı. ya yani Derila'yı şey yapmak benim işim değil. Gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Fakat isteksiz Kaldırsa istek insan isteksiz kalacak demektir. Tekrar ediyorum. Aslında problematiği özlüğü ne oluruz bu soruları? Olur. Hiçbir bilgimiz yok. Kulusal bize bu bilgi vermez. Yani hallem ediyorum, hallem ediyorum ama bölgümüz ilgisi pek Ama her ne kadar Derida hiçbir zaman bir tanımla başlamayım diyorsa da ben zaten 5 dakika konuşmuş olduğuma göre ee, bir küçük tanım vereceğim. Eee, spinoda'dan vereceğim. Çok net, çok yalın olduğu için seviyorum. Varlığı kendini var etme şekli varlığın kendini var et derkenki eylemi veya üçüncü şekil o eylem içinde varlığın kendini var edebilme gücü. Herkes biliyoruz. Yine de yazayım. İstek. Bir. İki. Dördüncü bölümün başı, e, dördüncü bölümün başı servitü dölemli başlar. Bunu Türkçe'ye zaten birçok zaman yaptıkları gibi çok özentsiz çeviriyorlar. E, yani Türkçe okumayı demek için yapıyorlar bence. Birkaç tane tercüme tercüme edeni dışında tutuyorum. E, kölelik değil servitut servi daha da ağır bir şey hizmetkarlık servis yani dön Evet yani, yani neredeyse insanın bitit dış dünyaya değil kendini hizmetkarlı bunun için tanımı çok açık net dördüncü bölümde başlıyor diyor ki insanın duygularını yönetmekteki. Duygulanım derken aslında en başta söylediği iste hafıfta bulunuyor tabii ki. Dikkat edin oraya bunu yorumlamak için. İnsanın duygulanımlarını yönetmekteki veya onları azaltmaktaki güçsüzlüğüne kölelik. Kölelik. Hizmet evet. Çok güzel. Bence çok net. Hepimizin kendi odamıza asması gereken bir cümle. Ama tekrar peki kalırsak ne yaparız? Yani eğer dış dünyadan gelen uygulanımları, afektleri eğer karşılayamıyorsak eğer yönetemiyorsak eğer o gücümüz yoksa <gülüyor> ki başta diyor ki sproza yok. İnsanların büyük bir şoğunluğunun öyle bir gücü yok. Çünkü anlama da yok. Demokratlar çok sinirlenebilir bu tanıma ama öyle Tabi Tabii başta diyor. Sonra demiyor. Ama öyle. Bunun çaresini gösteriyor. Arada söyleyeyim. Tek bir çaresi var diyor. Eee çok konuşacaksınız diyor. Yani aslında bahsetmek istediği konuşma özgürlüğünden bahsediyor. Tartışma özgürlüğünden bahsediyor. Aksi taksiyede insanlar bir şey anlayamaz. İnsanların kavrama yetisi olanın altındadır. Büyük bir çoğunluğundan. Öyleyse net bir benim biraz evvel koyduğum tanıma uyuyor. Yani ben onu uyuyorum. Ee, felsefenin temel amacı isteği istekten kurtarmak. Açıyorum. Felsefenin temel amacı isteği arzudan kurtarmak. Biraz daha açıyorum. Felsefenin temel amacı insanı hizmetkârlıktan kurtarmak. Ondan sonrasını açmıyorum. Ama herkese açsın lütfen. Neyinizin, neyikârdan. Açacağım bir taraf var. İktisatla ilgili hizmetkarlıktan ama tabii orayla bitmiyor çünkü iktisata hizmetkarlığı sağlayan başka meşrulaştırılmış dogmalarla aslında o dogmalar bugünün dünyasında iktisadın dogmatik yapısının kavramlamasına neden oluyor bunu sağlıyorlar bir daha söylüyorum dogmatik zihinsel yapının başka dokbalar tarafından geliştirilmesi, müesseselleştirilmesi, hiç farkına varmadan iktisadın dünyasının realitelerinin örtbas edilmesine yarıyor. Yarıyor mu? Çok güzel yarıyor. Onun için şaşırılacak derecede soruksuz yaşayabiliyor. <gülüyor> Peki, devam ediyorum. İstek geriletmiş arzu ile yabancılaşma arasındaki ilişkiyi görmeye çalış Buradan hareketli daha sonra eğer ne kadar vakit kalacak bilmiyorum ama mandövil katılmadığım Hirschman ve asıl bence Büyük Smith yoluyla bugünün temel şiddetini anlamaya çalışacağım. Bence şöyle bir baktım bakıyorum anlamaya çalışıyorum bence eğer vakit kalırsa Smith'e kadar gelebilirsek çok da şaşıracaksınız. Tabi hatırlatmaya gerek yok. Marks, şey, Smith, Marks'ın öncülüğü. Ama e, herkese tavsiye önce ben burada gösteremeyeceğim. Dolayısıyla atlayacağım orayı. Magrit'in tablolarına bakmanız. İsteğin bugünün dünyasında arzuya dönüşmüş haliyle nasıl tümümüzü, nasıl bütünümüzü içten dışa, dıştan içe nasıl kuşattığını ve bizi nasıl yanılsamalara götürüyor. Daha da ağır hizmetkarlığımızı bana ait bir birliktelik nasıl hizmetkarlığımızı gizden sakladığını gönüllü olarak nasıl hizmetkar olduğumuzu Magritte yapa yapa bitiremiyor. Ama ben şeye gittiğimde resim sergilerine başka bir iş yaparım ara ara. Bir köşeye oturup sergiyi gezmeye gelenleri seyredelim. Vespinozak'la üzgünüm. Magrit'i dahi kimse anlamadan geçiyor. Ama Magrit'e gittik mi gitti oluyor. Ama hizmetkarlığa dair büyük arzunun tutsak ediciliğine karşılık tutsak ediciliğini nasıl anlattığını, nasıl deşifre ettiğini öyle bir gösteriyor ki izleyiciler o kadar tarafsız bir gözle seyredebiliyorlar ki diyorum ki hiçbir şey anlaşılmamıştır. Yoksa Atom bombası kadar güçlü etkiler de anlatıyor. Peki devam ediyor. <gülüyor> Öyleyse şimdi söyleyebiliriz. Hiç iktisata gelmeyeceğim merak etmeyin ama bunlar gerekli. İktisat iki tane bugünün temel büyümünün bir isteğin, iki yabancılaşmasının teorisi. Ve biz hepimiz birer saç olduğumuz için bir, isteğin, arzunun hizmetkarıyız. İki, yabancı olduğumuzun farkında bile değiliz. Kamüyü okusak da değiliz. Kamüyü'nün, mörsusunun nasıl bir arzunun, nasıl bir görünme isteğinin, nasıl bir arzunun esiri olduğunun farkında bilebiliriz. Ama tabii ki oraya gelecek vakit yok. Ama lütfen Camus'u bu projeksiyonla yeni baştan okuyun. Çünkü herhalde herkes okumuştur zaten. <gülüyor> Tabi kimseye demeyeceğim ki yabancılaşmanın ve isteğin tahrip ediliciliğini görmek için isterseniz mesela Russo'nun eminini okuyun demeyeceğim. Eğer merak eden varsa ama Peki, buraya kadar geldikten sonra bir adım daha atalım. Kötülüğe geçelim. Hmm. Kötülük problemine geçelim. Bir, kötülük apriori vardır. Bir dakika bak. Teskinin. tabi çok şey demek. Kim bu sorumluluğu üstüne koyabilirse ne kadar çok şey demek olduğunu da düşünmeli. Bir. 2 Kötülük apriori yok. Bu burjuva dünyasının teorisyenlerinin karı meşrulaştırmak için eee burjuvazinin karı meşrulaştırması için icat ettiği bir yalan. Çünkü kötülük üst yapıdır sonuç itibari. Üst yapı davranıştır sonuç itibari. Teorisi hem kim? Marx. Peki. Yani aşağı yukarı bu zannet. Yaratılıştan beri bildiğimiz. Yoksa var mı başka bir bildiğimiz? Peki. Yoksa girmiyorum ama bak Ben girmiyorum. Üçüncüye geçiyorum. Cira. <gülüyor> Adamın tezi var. Dur. <gülüyor> Vaha, yani kitapları duruyor. Diyor ki, <gülüyor> hmm, şu örneği bildiniz misiniz bilmiyorum. <gülüyor> Yapılmış bir örnektir antropologların. On tane bebeği aldı. Böyle çok sevdiğimiz bebeklerimiz var ya, çok yücez, temiz, çok saf gördüğümüz, çok temiz gördüğümüz. Koyduğunu görür mü? Peki, kaybolmuyorlar. On tane bebeği alıp koyalım. On tane de oyuncak. On tane oyuncak birbirine tıpı tıp benzeri olur. 10 tane önce da bebeklerin önüne koy. Aslında o bizim çok saf, çok iyi melek gördüğümüz bebeklerimizin yani Ne Yapması lazım. Ne yapması beklenir. Eğer bu tanımınızda samimiyseniz, yapmaları gereken herkesin gidip bir tane bebeği alıp, değil mi? onlar oynamaya başlaması. Ama. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bekliyorlar. Bir tanesi, her nedense bir tanesine hamle yapıyor bebekleri. Geri kalan dokuzu ne yapıyor? Kıyamet kokuyor. Dokuz bebek, dokuz diğer oyuncak öbür köşede kalkıyor. Kimse bakmıyor. Kimse istemiyor. Bozduk mu biraz kendimizi? diyor ki şey <gülüyor> Molière modern zamanların başında Don Juan o ünlü Don Juan diyor ki şu kızı şöyle havaya kaldım, Şu kızı istiyorum çok. Diyor ki Usta sen hiç bu kızı sevmiyordun, beğenmiyordun hiç bu kızı. Evet ama şimdi gördüğüm gibi sevdiğim şey var. Evet usta. Yani ben söylemiyorum. Moryer söylüyor. Evet usta. O kızda o çocuk birbirini çok seviyor. E ne güzel usta. Ben artık bu kızı çok istiyorum. Ne yapacaksın peki usta? Gayet basit, kızı baştan çıkar. E sevmiyorsun, bir o sevmiyorum. Bu kızı baştan çıkar. Bir kız olmamıyor. Peki. O zaman girar haklı mı? Mesela hayde geldi diyor. Otantik bir istek yok işler karıştı. İstekten yola çıktık ama istek de yok galiba. Spinoza tabii ki 300 yıl önce oturduğu yerden kıs kıs gülüyor. O nedeni biliyor aslında. Bizim kafamız karışık. Ama Molière Spinoza'dan e, aşağı yukarı aynı zamanda belki bir 50 yıl falan farklı. diyor ki donma mı, onun için gidiyor oraya. aşağı aynı zamanlarda ünlü Kornel, Lösit'ti. Kadının ağzından şöyle anlatıyor sevgilisini. Onu kovduğum zaman, onu istemediğimi söylediğim zaman beni çok seviyor. Mükemmel bir aşık oluyor. Onun tarafından çok sevilmek istediğim zaman beni hiç istemiyor. Evet devam ediyor. Eğer seversem aldatılıyorum. Aldatırsam seviyorum. Peki devam edelim. <gülüyor> Buraya kadar geldik. Sorusu olan var mı? Buyurun. Ertan hoca bir de siz lütfen ilk yarı için bana 5 dakika beden şey yaparsanız ben elimde saat de yok. 10 dakika. 10 dakikamız var. Tamam. Tamam. öyle yapalım. Buyurun. Ben anlamamış olduğu gibi ama darimin iki kördeğin aynı nasıl ayrı olduğunu anlayamadım ben. Hı. Bir daha söyleyin pardon. Anlayamadım. Darimin iki kördeğin nasıl ayrı olduğunu ya da bize nasıl hizmet ettiğini anlayamadım. Yani bebekler örneğinde, bebekler bir şey bilmiyorlar ki zaten. Hani bu a priori a meselesinde ya bebeklerin dilinin bir önceden bir yerlerinin koparması var. Neye hizmet ettiği hakkında hiçbir fikir vermedi. Bu bebeklerin kötü olduğu anlamına gelmez. Tövükleri bilgisiz olduğu anlamına gelir. Bilgisizse her şeyi yapabilir. İkincisi Don Juan'ın bunlara nasıl benzediğini hiç anlamadım. Çünkü aksine bebek bilgisizken Don Juan bilgili ve o bilinçli olarak gözetiyor. Ee, onun için e, soruları daha sonra alayım dedim ama olsun. E, buraya gelmek üzereydim. Cira'nın tezini açıklayacaktım. E, belki sizin e, anlamınıza daha çok yardımcı olur. Cirar'ın bu bebek örneğinden çıkarak temel tezi bu. Heidegger'in daha sonra veya daha sonra değil daha önce ee dediği gibi. Otantik bir istek yoktur. İstek otantik değildir. İstek taklit yoluyla gelişir ulaşıcıdır. Taklit, edileme, taklit edilmek istenmeyen bir istek istek değildir. Buna da tezettim etik. Tabii ki adam yaklaşık 15 tane kitap yazdı bunun için. Bu, bu benimki 10 saniyede yani istediklerimiz çok redüksiyonist bir şey yapmaya çalıştım ama çok basit şekliyle bu istek otantik değildir. Şimdi bu tabii görmeye çalışacağız çok tehlikeli. İşte 10 tane bebek kavgaya başladı. Ama daha daha da tehlikeli yeri gelecek. Tevrat'ın ilk kısmına geleceğim biraz sonra. Daha da tehlikeli tehlikeli. Mesela e, şeyle e, hmm, Kuzey Kore Başkanı zilini tabii kimse hatırlayamaz. Kim? İşte kim kim kim ve Trump'u yan yana da birbirleri nasıl başka kimseden bahsetmiyorum tehlikeli bir şey olmasın <gülüyor> Nasıl taklit ediyorlar böylediğini? Nasıl yarışıyorlar böyle. Evet. Çok da yani e, Girard e, evet abarttı sonlara doğru ama yani çok da yanlış değil. Bebek örneği de çok yanlış değil. Demek istediğim için bitirdim. Döneceğim tekrar tekrar oraya ama Dezir yani arzu mimetiktir. E bunu daha sonra kim söyleyecek? Kim söyleyecek? Bir daha kim söyleyecek? Keynes söyleyecek. Keynes aşağı yukarı aynı zamanlarda diyecek ki insan bunu bence bir yere yazın çünkü buraya gelecek. İnsan rasyonel değil. Nereden biliyorsun? Bir kere borsaya gelin seyredin çocukları görürsünüz diyecek. Sadece herkesin doları, doların değeri düşecek diye elden çıkarmak istediği bir zamanda herkes doları daha da hızlı elden çıkarmak ister. Öyleyse hiç kimse hiçbir döne incelemeden hareket ettiğine göre insan rasyonel değil. Ve doları elden çıkaran ilk örnek kendi peşi sıra diğerlerini de tahrik ettiği için doların değeri ne rasyonel nedenlerle aşağı doğru düşmektedir. Bütün neoklasik iktisat teorisi çökmüş. Kendisinde iktisat teorisine getirdiği en büyük katkı budur. İktisadi ajanlar rasyonel değildi. Rasyonelliğin teorisinin temeli yapan en büyük şey iktisat. Hiçbir başka e, toplumsal bilimde bireysel teor bireysel rasyonelliğe böyle ağırlık verilmez ve Keynes'in düştü. Peki devam ediyorum. Herhalde 3-4 dakikam kaldı. Ee, şunu da söylemeye çalışayım. <gülüyor> Yapmaya çalışacağım bundan sonra Arkadaşımızın belki cevabını tam e, Don Juan unuttu unuttum. E, evet. Don Juan bilinçli falan değil. İşte. Neresi? Kışkırtılmış isteği var sadece. Sıfır bilinç var. Sıfır rasyoneli var. Sonuna kadar tehlikeli. Her şey yapabilir bu kadını elde etmek için. Üstelik istediği için elde etmeye çalışıyor. Peki, o zaman. Ee, Açarken ikinci bölümde şöyle yapmaya çalışacağım. Eskide istek. Eskide de eskide demekte kastim, tabi o da çok redüksiyonist. Eskide demekte kastim, modern zamanlardan önce. Yani mol yerlerden falan önce. Lucid'den falan önce. Spinoza'dan falan önce. Bir. İki. Modern zamanlarda istek. Ve e, bana çok gelir bu şey birazdan en büyük istek olarak zenginleşmeyi getireceğim. Herkes şaşıracak. Çünkü en büyük istekimiz. Don Juan'ın elde etmesinden daha büyük bir istek bizimki. Sonsuz bir istek. O anlamda Don Juan gibi. Don Juan da doymuyor kadın sayısına. Biz de doymuyoruz nakit sayısına. Evet. İkili bir ayarım yapıp yapalım. Ee konuyu açmaya çalışacağım. Şeyin çok güzel fotoğraf, şey resimleri vardı. Ama yok Efendim bur Buraya gelip bakabilirsiniz. Açık. Tabii ki. Ee, yani gerçekten güzeldi. Ee, yani nasıl güzel olmaz zaten. Ee, yani beni her gördüğümde böyle şeyin başına çakılı bırakır. Ee, evet yani. Herkes sergiyi gezer bitirir. Ben yaklaşık iki buçuk saat aynı resme bakıp sonra çıkarıp yani bakabilirsiniz ee, nasıl yapıyoruz şimdi şimdi 10 dakika arada arada arası. arkadaşlar e, lütfen soru sorun biraz da belki arkadaşımız gibi. lütfen soru. ama bana sormaktan çok kendinize sorun bana da sorun evet. <gülüyor> Ee, dışarıda e, katkılar ve sorular geliyordu. Sizler ricam e, katkılarınızı da sorularınız da burada yani dışarıdan isteyen istediğimi konuşurken Ama burada da e, yapmanız benim çözümsüzlüklerimi e, en azından bana yardımcı olursunuz. Benim cevaplandıramadığım darıma. Ee, şimdi Şuradan devam edeceğim ama e, bir ayırımın gerekli olduğunu düşündüm. Daha önce o örneği vermiştim. Dinleyenler olmuşsa kusura bakmayın ama vermem çok anlamlı. E, i̇stekten arzuya geçerken. E, Spinoza zannediyorum Kolerus anlatıyor bunu ilk elden. Spinoza e, küçük, dar Hollanda'nın bütün evde bir müddet biliyorsunuz Derhag'ın dövülü. Yani birçok evi. Bütün gün çalıştıktan sonra bizim gibi başka yapacak bir şey de olmayınca, camlarla oynamaktan başka aşağı iniyor. Ve e, merdiven aralıklarında herhalde Hollandalılar bizim kadar temiz değiller. Merdiven aralıklarında örümcek duruyor. E, da en büyük zevki şey sineği <gülüyor> saranında yakalıyor babaya. Örümcek seni yakalıyor. Ve kötü. Saproza yukarı çıkıp not düşüyor. Ee, meşrudur bu istek. Örümceğin bu isteği meşru. Aa e, iştah kelimesini kullan iştah kelimesi, kelimesi, onun çok kullandığı bir kelime. Ee, daha sonra diyor ki, yani, insanların da diyor örümcek gibi olan davranışlarındaki istekleri meşrudur. Konatür. Yani meşrudur. Ama bundan bir adım öteye geçtiklerinde diyor, e, orada hizmet, karlık ve köleleşme süreci başlar ve orada istek meşru değildir. Çünkü istek arzuya dönüşmüşüz. Bu ayırımı daha sonra e, kaybolmayayım, buraya dönmek istiyorum ama çok önemli. Bu ayırımı aynısını daha sonra Rousseau yapar. Rousseau bu ayırımı e, ikili bir ayırım olarak yapar. E, bir tanesi, e, İngilizce'de yok. İngilizce'de sadece self-love var. E, Fransızca'da amour propre ve amour de soi var. E, amour de soi Örümceğin var olmak için sineği yemesi. Amutrop örümceğin yetim mi? başka bir örümceğin yiyebileceği bir sineğe doğru hamle yapması. Ruso iki tane büyük romanın neredeyse bunun için yazar. İktisadın düzenini eleştirmek için yazar. Yani biz Elim bildiğim kadarıyla e, çok e, bu konu şey değilim ama benim bildiğim kadarıyla bu tür bir eleştiri yapan e, roman yok bizde, bizim geleneğimizde yok. Şimdi devam ediyorum, kaldığım yerden bu saptamaları yapmam gerekirdi. Çok kısaca eski isteye bakacağım ve orada size bir soru soracağım lütfen cevap verin, sessiz durmayın. Ertan Hoca'nın öğrencileri var. Onlara not verir Ertan Hoca. <gülüyor> Konuşmayanlara not verebilir misiniz? Ee, şimdi e, mitolojik söylencelere girmeyeceğiz. Hepimizi daha yakından ilgilendiren çok yakından bildiğimiz dilsel söylenceye girişim. Habil isimleri karıştırabilirim. Düzeltirsiniz. Habil, Gabil'i Öldürür. Kabir abili öldürür. Baştan söyledim. <gülüyor> Hocam bak bu sefer sen kaçırdın beni düzeltmeyi. İşte bu kadar. <gülüyor> Söylememiştim bunu. Evet, Kabir abili öldürür. Öldürme sebebi kıskançlık. Kıskançlığı tarif edelim mi? Marx'ın tarifi yeterli değil kuldolum kide yeterli baba. Hah? Ne Ha, ben zaten başka bir örnek daha verdik. Evet, hırs ama bir de ben bahsedemeyeceğim. Pustun örneğini verecek sen de. Ben geçiyorum. Pustur. Marcel bu. <gülüyor> Eşepte göremiyorum. Aa, yok yok Geçiyorum. Şimdi Öldürme nedeni mülkiyet değil. Mal edilme hırsı değil. Servet biriktirme hırsı değil. İktidara talip olmak değil. İktidar arayışı değil. Ne? Tanrı tamam. çağırıyor. Sonra Nerede kardeşim der? Başını önüne. Nerede der. Bilmiyorum ki der. Bir ama der onun kanı beni çağırıyor, bana sesleniyor. Başım öneye, tari cezalandır. Şimdi soru. Bir ben çözümlememi yapıyorum. Öldürme nedeni dışlanmış olmadı. Bir soru, jirardiyen bir soru. İki seçenek. Bir. İstek apriörü var. Kıskançlık apriörü var. Gitti özgür. Bir. İsterseniz tamam. Buyurun. İsterseniz iktisatçı değil bile satın azalın. İki. İki. girarda göre taklit var. O zaman sorun geldi. Kimi taklit etti? Tevratta bir parçalık <gülüyor> Yahova Yehova söylüyor. <gülüyor> şey tarihi. Görmek Yok ben korktum bana doğru geliyorsun zaten. <gülüyor> <ha? gülüyor> Acaba devam et mi? Mi demek istiyorsun diye durdum. Niye geldi buraya? Geldi yani ben gelmedim. <gülüyor> geldi. Zorla girdi içeri. <gülüyor> Valla isteyen açıp okur. Ben iyi okurum. Yani aynı cümleyi sizde okuyun. Devam edelim. Ve kinder. Ve Babaların günahını yedi cet ötesi ötesinde arar. Senin günahını yedi cet ötesinde arayacağım. Ben Yahve'yim, Kindar'ım. Ben atladım. Evet. Tahmin ettim Ertan Hoca'nın kalkıp gideceğini. Ben çok atladım. Sorum. İlk cinayet taklit cinayet midir? İlk cinayet dışlanmış olma duygusunu yarattığı yalnızlık mıdır? Kustun dibine kadar anlattığı kıskançlık mıdır? Don Juan'ın sonuna kadar anlattığı kıskançlık mıdır? Girar diyor ki a priori var, a priori yok diyor. Pardon, hayır. Mimetizm var. O zaman takit et. Başka diyenler var ki akıl karıştırmamak için isim söylemiyorum. Başkaları diyor ki, hayır. Ontolojik olarak var zaten. Ne var? Dışlanmış olma konu. Onun ismi ne? Kıskanç. Geç. E ontolojik olarak da varsa, mimetik olarak da varsa bir şey kesin. Özgürlük o. Varacağım yer karamsar bir yer. Başta söylediğimi bilmiyorum ama. <gülüyor> Var mı buraya Kıdır İtirazı olan? ontolojik olarak insan girardiyen veya onu girardiyen dışlanmış olma korkusuyla yani kıskançlık korkusuyla muhabbetir. Eylemin temel nedeni, temel dinamiği budur. Marx'ın düştüğü bir kere. Peki, devam ediyorum. Hocam soru dediğiniz için. Buyurun. Gayet tabii ki. Ama şu cümleyi de bitireyim. Hemen size dönüyorum. Hemen dönüyorum. Bu anlattığım süreç eskideki istek. Yani bana çünkü sorular geliyor. E sata, bütün kabahat iç satta buluyorsunuz. Sanki daha önce istek, karşılık ihtiras yok muydu? Vardı. Şimdi buraya kadar olan her tarafıyla bilimsiz, non-rasyonel. Şimdi yeni bir dönem açılacak spinozayla ile beraber. İnsanın rasyonel olabileceği iyi. İtsatın üstüne oturacak. Ama insanın rasyonel olabileceği. Şimdi, karamsarın şurada ya modern zamanlarda da rasyonel olamadıysa yan zamıştı savunmasını benim öyle üç dönem ayırarak kendi bir tür çünkü antik dönemde düşmanmıştık Sokrates'in savunmasına da uygulandığı gibi aslında siçe düşünülmüştü yani ölümle eşdeğer bir şey. Evet. da deneyimlediği için evet. köle olmuştu ve kendi öğrencisi tarafından tutulmuştu. Buradan harekete e, <gülüyor> Sistoze geldikte onun da kendi deneyimlediği düşmanmıştı. Bir takım ilkelerini de hala devam ettiğini konuşabilecek bir şey yani yaşamsal bir şey yok. Orada i̇lkesel bir de etik bağlamı sorun sorunları var. Onu güncel dışı almıştık. Aslında tam da bu modern dünyadaki insanın mücadele içinde olduğu bir şey ve çok da aykırı gelmiyor bu i̇şte, düşünceler. Yani anakronizm içeriyor herkes buna uyuşuyor. Çok yapalım. teşekkür ederim. Evet. Peki. Modern zamanlara çok kısa ve hızlı geçiyorum. Spinoza ile özgürlük, özgürleşme, istek, bilinç, rasyonalizm. Bir umut rasyonalite ile buradaki bilinçsiz davranış engellenebilecek. Dışlanmışlık kıskançlığı yarattığı duygu. ve tabi ki başkaları itilebilecek. Buradaki davranış ve buradaki yeni istek türü bireyle beraber daha önce olmayan mitolojik dönemde de eski Yunan'da da altını çiziyorum. Eski Yunan'da da e, e, tanrısal dönemde de kutsal dönemde de olmayan yeni bir şey çıkıyor ortaya. En azından Batı coğrafyasında birey. Peki. Burada birey pasif bir determinizm içinde olmayacak. En azından Spinoza'nın ve Descartes'in tahayyülü Pasif bir determinizm içinde olmayacak. Sütüşerek sürtünerek kiminle? Tabiatla. Ama biraz sonra geleceğim. Tabiatın Spinoza'ya göre dışında olmadan, içinde olarak, sürtüşerek, sürtünerek, felsefenin en başta söylediğimiz ikinci aktına geçebilecek yapabilirim. Yapma. Şimdi, burada, bir tane şans var büyük cinayetten kurtulmak için öbür şanslar hepsi tükenmiştir bir tane şans var olabilecek mi olamayacak mı Descartes boşuna demiyor ya bir kere düşün. hiç değilse bir kere hayat boyunca olabilecek mi olamayacak mı Spinoza umutlu olabilecek diye ben değil. bakın neyim Çok kısaca yabancılaşma hikayesi var. Bir, eskiden öteden beri gelen büyük yabancılaşma, onun temel nedeni kutsal. Çünkü hiyerarşik bir sıralama içinde insan tabiatın dışında olan. Tanrı, insan, tabiat. Şaşkın. Ben kim? Öyleyse Verilmiş ona cenneten kovulurken temel bir görev var. Şuna verilmiyor. Bundan sonra tabiatla savaşacağız. E ben tabiat değil mi? Hayır. Sen kimsin? Ben de başlayayım. Yabancıların dünyası. Tamam mı? Bir. İki, zamanlarda tabi burada burada asıl olanın unuttum. Tabi burada tabiatın yarattığı dışlanmada ciddi bir handikap var. Hem dışındasın hem ötesindesin hem hiyerarşik olarak nerede olduğum belli değil hem de bu tabiatı ben hizaya getireyim. Niye? Herkes ölür. Bana mı? Ölüm duygusunun yarattığı büyük yalnızlık. Bu yukarıdan aşağıya bir hassasiyet. Teslim. Spirozayla dur. Bu böyle değil. Buna bakılır nasıl? Tek şans, son şans. Bunu kullanabilecek miyim? bütünleşebilecek mi? Ee, çok güzel bir şey vardı. Tahayyül. Yani Spinoza için okuduğum. Yani çok etkilemişti beni. Şey derdi. Spinoza'nın son anını anlatırken. Bak o kadar beklediğin an geldi. İsmi her neyse o geldi. İsmini vermiyorum. Bak görüyorsun. Tam senin tarif ettiğin bak görüyorsun başka hiçbir şey değil. Bak görüyorsun senin dışında değil. Bak görüyorsun senin içinde değil. Ve son cümle bak görüyorsun sen olsun. Şeye geliyor Modern zaman. Bir hamle sen olsun diyen adam yapmaya soyunuyor. Rasyosuyla. Ama çıka çıka Smith'in üstüne koyduğu, arkadan Marx'ın altını çizdiği büyük yabancılaşma çıkıyor. Çıka çıka işte iktisatı bilmeden çıka çıka iş bölümü ve ihtisaslaşma içinde Sonsuz, yalnızlığın sonsuzlaşması geliyor. Ve nasıl alışılacağına dair hiç kimsenin hiçbir bilgisi yok. Bırakın bir bilgisi olmayı. Hepimiz bunu ebedi bir gerçek olarak ölüm gerçeğinin üzerine koyduk. Bu böyledir dedik. Faydalandı mı? İktisatlar. İki dogma birbirinde Onun için birbirisi olmadan yapamazlar. Birbirlerine ihtiyaçları var. Buraya rağmen servini anlatmaya devam edelim. Bir tane şans var. rasyo Bakın rasio nasıl anlatsın? Bir iktisadi düşünce, bir iktisadi düşünce. İsmini yazmıştım Mandevi. Kıyametler kopmuştu Mandevi kitabını yazdığında. Kıyametler kopmuştu. Şu kadar. Kitabın ismi Araların Masal. Allah de billahi de hiçbir millet hiçbir ülke, hiçbir dine hiçbir şey demiyor. Sadece şunu anlatıyor, diyor ki Şimdi dur. Sokakta bitseniz giderken diyor Peşinize on kişi takılsa Ve ellerinde bıçaklarla sizi öldürmeye doğru koşsalar Ve giderek aranızdaki mesafede kapanıyor olsa Adamlara ne kadar yalvarsanız da gözü dövmüş olduklarından dolayı sizi ortadan yok etmek istesene. Ben size küçük bir şey söyleyeceğim diyor. Kurtulma şansınız. ne olur beni dinleyin. Asla pişman olmayacaksınız. Dünyanın neresinde isterseniz olun da. Yani insan tabiatını anlatıyor. Böyle bir yola çıktığınızda tehlikeli bir yola elinizde bir avuç altın tutun. Onu bir torbanın küçük torbanın içine koyun. Baktınız ki kurtulamıyorsunuz. Çok yaklaştılar. Torba altına alın, geriye atın. Altınlar savrulsun. Emin olun, hepsi sizi bırakıp altınları yerden toplamak için birbirine kavgaya girişeceklerdir. Eğer böyleyse son şans bitti. Yani yani Demek istenen şu, daha sonra spikunol işleyici manduvi eleştirileri, sonra aklınızda yanlış bir şey bırakmayayım. Yani demek istenen şey şu, o büyük ihtiras, o bilinsiz büyük ihtiras, o bilinmez dışarıda bırakılmış olma hırsı, değil mi? Habiliyordur, milyonlunu bilmiyor o karşısına öyle bir şey getiririz ki insanları durdururuz. Spinoza'daki tepinin bir yerinde diyor ki pasyon yani ihtiraslar ancak bir derece büyük ihtirasla durdurulur. <gülüyor> Bu kadar çözümsel bir tez olamaz insanlığa. <gülüyor> Spinoza daha sonra onu daha yerlerinde geri alıp Geri almayacak. Geri alarak değil. Ama düzeltecek. Düzeltme kelimesi yanlış. Sanki yanlış varmış. Hayır. Yeni bir katkı getirecek. Ama katkı getirmeyen bir sürü düşünür Marx bunun üzerine çığlık çığlığa diyecek ki insan bu kadar kötü değildir. Ama ya doğruysa? ya Girar'ın tespitiyle bu birbirine denk düşüyor ya kötü, ancak daha kötü başka bir şeyle mi düzeltiliyorsa? Başta sorduk kötülük problemi diye. Kötü ancak kötülük mi? E onu da hani hobs'ı falan bırakıyor. Yani sorduğum soru size ihtiras çıkarla önlenir. Devlet adamlarının, din adamlarının büyük ve bitmez ihtirasları, Donghuan'ın ihtirası, yani bizim ihtirasımız. Neydi bu? Neyle bu? Ancak ölürlerse. De Ölürsek, lütfen. Ben hep bunu yaparım. Aman kendimizi dışlamayalım. Yani bizim şey, aman, aman. Evet. Ee, hocam vakit var mı? Smith'e geçeyim. Var mı? Var, var mı? iyi. Soru. Bu örnek hocam, Trump'ın birinci hmm. başkan olduktan sonra yani itirazı görülme olabilir. Ciddi anlamda düşmüştür. Dünya zeytinler arasında 30 ya da 40 basamağa geri bir çıkarı azalmıştır. Kimin? Tamam. Hı? Yani. Yani çıkar, itiraz çıkarı. Evet, Galip gelmiştir. Ha! Bitti korkunuzu. İnsanlık olarak atabiliriz bayağı. Evet, bundan korkuyorum. Kendisi boşuna deniyor ki ne rasyonalitesi <gülüyor> ya. E, aranızda hiç borsaya bakan var mı? Yani borsaya bakan var mı derken borsada oynamak Öyle işleri sormuyorum. Ee, yani hani o tabloları bilen var mı? Hiç borsaya gidip oturduğunuz. Bence o gidin. Yani gitmezseniz bu dünyaya ait anlayacak bir şey kalmaz. Bence gidin. Orada çılıklar içinde işaretlerin dünyasını göreceksiniz. Anlamayacaksınız ne bittiğini. Orada ihtirası, rasyonalite tarafından durdurulamayacağını göreceksiniz. Çünkü Derida'da, daha önce Kondiak'ta, ondan önce daha sonra da Hirschman ama şimdi Asıl Smith'e geleceğim. Onların büyük babasına ve Çıkarın, ihtirasın durduramayacak. Mandübil'in en kötü tezi bile çökmüştür. Mandübil'i topat tutmuşlardı. Adam İngiltere'de yaşayamamıştı bu tez yüzünden. Vallahi ben öyle bir şey demek istemedim ya. Rahat bırakın beni demişler adam. Yalvar yakar olmuştur rahat taksınlar. Peki. Smith denen adamın, yani kusura bakmayın çok böyle iki dakikada anlatmaya çalışacağım ve sonra da bitirir. Bir garip bir adamdır. Her ne kadar başka bir bilinse de asla çok garip. Çok içine kapat ya gerektiği için az konuşan. Küçüklüğünde Çincilerin kaçırıp birkaç sene İskoçya'nın tepelerinde tuttuğu ee, Martistler şey der, keşke bir daha da <gülüyor> kurtulamasaydı çingenelerin arasında. Evet. Ee, bir dünyası vardır resmi için. Ee, bir kere şeydeyken yani, onun bir an anma şeyi vardı. <gülüyor> Düzenleyiciler her geleni bir odaya gidiyorlar. Oda Aynalar acıyı. Başka hiçbir şey yok. Giriyorsun, sen var. Oraya bakıyorsun, başka bir sen var ama yine sen. Var. Şimdi, ee, neresinden başlayacağım bilmiyorum çünkü Smith ile ne kadar bilmiyorum ama çok kısaca şunu söyleyeyim: iki tane temel kavramı var Smith'in bilinenin tersine. Bir, tarafsız seyir. İki senpat. tersine, Smith'in temel tezi şudur. İnsan eyleminin temeli çıkar değildir, sempatidir. İki, tarafsız seyirci hem kendini hem aktörü kontrol eder. Erdeminin temel anahtarları bu ikisi. Şimdi, benim iddiaım veya benim anladığım. Garipliğiyle uygun bir şekilde, orantılı bir şekilde Smith'in bir dünyası var. Orada ayna var. Orada ben var ve öteki var. Orada seyirci var, aktör. var. Ama ilginç tarafı şu, benle sen, seyirciyle aktör sürekli yer değiştir. Seyirci, her zaman seyirci değildir. Aktör, her zaman aktör değil. Seyredenle seyredilenin oynandığı büyük bir trajedyadır neredeyse. Smith'in büyük romanı. Belki sanıyorum kimse böyle anlatmamıştır bu adam. Yani ne var? Bundan sonrası bana ait. Yani ne var? Yani burada seyirciyle aktör sürekli yer değiştirerek, sürekli kendilerini birbirlerinin yerine koyarak Smith'in ulaşmak istediği bir yer vardı. O yer şuydu. Böylece karşıdakini anlama ve acıma duygusu gelişebilir belki bu insanlarda. Ama bakın nereye geldi bu tezgile? Bir Girard diyor ki Seyrede seyrede aynı istekler gelişebilir. O bebek örneğidir. Başta Smith'in aktörü olumlu görüş aramaya gidiyor. Ben bunu satın aldım diyor. Ben bu kadınla evlendim diyor. Bakıyor. Yine yaptın Onun gözüne bakıyor. Onun gözüne, onun göz. Başta güzel. Hiç değilse büyük iktisadi düzeni ılımlaştıracak rasyonalite yok burada. Dikkat ettiniz mi? Rasyonalitede umut yok. Hiç bu karşılıklı duygulaşımlarla belki aktörle seyirci Ortak bir yani, acıma, kompasyonun etrafında buluşabilirler. Belki. Tabii bu Rusunun piyetesiyle Rusun, Rusun acımasıyla aynı şey değil. O, oraya girmiyoruz şu an. Fakat biraz evvel zirarı gördük. Zirarda mimetiz büyük tehlike. Hatta dedik ki Garba Tanrıyı da taklit etti. İlk cinayet o zaman svitin bu ömerisi bu çözümlemesi biraz evvel bir ayrım yaptım kendine sevgi öz çıkarı eleştirdim. Baştan itibaren nasıl geliyorsa öyle eleştirdim. Tasipinoza'dan değil. Smith'in yeri aynı. Smith'in yeri aynı. Bu kendimizi, düşkünlüğümüzü nasıl tutarız? Ama bir şey daha var. Kendi isteğini sınırlandırmak demek aynı, aynı zamanda kendi üzerinde bir imparatorluk kurmak. Söz bırakmak mı demek dileği? Bir, İki. Oraya giderken aradığım şey gözlerden hayran olmam. Oraya giderken, burada konuşurken gözlere bakıyorum. Para da almadım burada aramaya geldim. Hayran olun. İsmini koymaktan kaçınmıyor. İstek. Hayran olunma isteği. Arzuya geçebilir her an. Bunu birisi engellerse zarar da verebilirim her an. Ama en başta olumlu. Hayran olunma isteğini arıyorum. E ama bu yani Allah için, bu işi burada on bir türlü insan var. Herkes biliyor ki burada bu iki saat laf etmek çok da kolay bir şey değil. Ve Allah için şunu da biliyorum ki ben zeka düzeyimle bile şu anda herhangi bir yerde bu kadar çok çalışarak fena olmayan bir gelir düzeyine de kavuşabilirdim. Hatta fena'nın ortalamanın bir şeyle kavuşabilirdim. Spik diyor ki insanların diyor temel eylem nedeni seyircinin gözüne gidip seyircinin gözünde beğeni kazanmaksa imrenilmekse gidip bunu aramaksa gidip bunu aramaksa ön başta iyi gelen bu analizin kötü bir tarafı var. Ne var? bugün. Ne var? Hemen söylüyorum. Şaşıracaksınız. Diyor ki, o kapitalizmin yazarı zannedilen kişi diyor ki, insanlar diyor, en çok zenginliği severler. insanlar zenginli lisede çok ikinci Özelde nasıl ne var? Ya onu söylemiş. Geçenlerde Johnny Hallyday öldüğünde o muhteşem cenaze cenaze töreni günlerce sürmüştü. Ben de Fransa'daydım. Oteldeki not alan işte televizyon. Monsieur dedi sakın dedi. Böyle bir adam öldüğünde ölmeye karar vermiyorsunuz dedi. Vallahi Güme gidersiniz. Kimse ilgilenmezsin nedir? Acaba diyor Smith, ins, yoksulların en büyük ıstırabı, bir parça daha az peynir yemek değil de bir köşede hiç kimse farkına varmadan yaşayıp yok olup gitmek korkusunu. Onun için değil midir ki? insanlar o zaman zenginleşmeye Ve zenginleşme üstelik bilirler ki birbirlerinin gözüne gelip onu almak o ordayı almak dibi olmayan bir karı şey. tekrar gelirim arayacağım. Hiç durmadan arayacağım. Beni beğeniyor musunuz? Öyleyse geldik mi sonuna? non-rasyonel insanın eylemini öyleyse zenginleşme eylemi ki bugünün eylemi insanların birbirine verdiği rüşvetten başka bir şey değildir. Ben zenginleşip onun gözünde saygınlık ve erdem kazanmaya çalışsam Hiç durmadan o da. Ve ben biliyorum ki o biliyor ki bana istediğim beğeni vermese ben de ona vermeyeceğim. O zaman hepimiz sanki birbirimizi beğeniyormuşuz, sanki birbirimizi seviyoruz. <gülüyor> Öyleyse toplum tüperin üzerine kurulur. Toplum üç kağıt üzerine kurulmuştur. Üç kağıdın temelinde zenginleşme. Zenginleşme bir türlü dolduramayacağınız bir sepettir. Size kolay gelsin. Bunun ismi tabii iktisatçıların, benim de artık anlatmıyorum, İktisadi büyümedir. Tabii bundan sonra devlet başkanlarının benim senden daha fazla iktisat büyümeyedir falan girar diye analizlere de girmiyorum artık. <gülüyor> Bitirdim. Bakın ne diyor girar, röle İnsan bir kez temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra yoğun bir şekilde istekiz. Ama vahim olan nedir biliyor musun? İsteği nedir onu bilen. Örtüşüyor değil mi? Girarın, şey, Swift'in dolmayacak sepetle uğraşması. Yani. Çünkü devam ediyor. isteği, Spinoza'nın kulaklarını çanırtıyor. Varlığın bizzat kendisi. Batay şöyle diyor. Hani birkaç tane de cümle okuyayım bu adam hiçbir şey bilmeden geldi buraya. Sarp laf etti insan İnsan bütün canlı varlıklar arasında hiç durmadan yoğun bir şekilde doğanın kendisine verdiği enerji fazlasını tüketebilmeyi iyi. Niçin olduğunu bilmedim. Bir aralar lüks üzerine yazıyordum. Orada da şunu kullanmıştım. Yer üzerindeki yaşam bugünü anlatıyor Fatay. Çılgın bir coşkunun yansımasıdır. Bu da, bunun ismi de lükstür. Lüksün gelişmesi, gittikçe pahalılaşan bir yaşam biçimini egemenliğidir. Ee, son cümle. Şöyle düşünüyorum. Dinlerde, yine jelardiyen bir analizle ama ben de öyle Kurban dinlerde ve mitolojide. Tabi önce mitolojide. Kuçku önce Sümerlilerde vesaire. Kurban temel nedeni şiddeti kanalit Mandeville anlatmaya çalışmıştı ki Ya be arkadaşlar gidin altınları toplayın hiç değilse şu ihtirasınızı durdurun. Yani şiddetinizi hiç değilse altına yönel. Gidin hiç durmadan toplayın onu. Ben de şöyle bitiriyorum bana öyle geliyor ki ekonomi de sanki şeytanın şeytanı kovmasın. Şeytanı şeytana kovdurmaktan başka yapacak bir şeyimiz kalmadı mı? Tek elimizdeki çağrı kaldı. Bu da pahalı bir çare. Kovdurulan şeytanın ne zaman ne yapacağını bilemeyiz. Ve bilmiyoruz zaten. Evet, acaba Tek geldiğimiz yer şeytanın şeytana koldurmak. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Biraz karançar şeyler söyledim ama evet. evet. İzraz eden hakkı <gülüyor> olarak benim yanlış söylediklerim veya benimle aynı görüşü paylaşmayanlar veya üzerinde hele biraz düşüneyim bak sonra belki bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Buyur. Ee, e, Yapacağım yani eğer istediler artılar gerçekten neşbolar müzavar olmadan varsa insan bir kurban değil. Çok fermer gerekmiyor. Tabii evet, ki evet. böylece kabul ettiniz ki non-rasyonelitenin reyeti bile yok. Ee, peki şöyle bakalım eğer... Pardon bir cümle daha söyleyeceğim. O kurbanlar belki de borsada rasyonel aktörler olarak ekonomi çarptan çeviriyor. Buyurun. Ee, yani şöyle bir şey oluyor. Eğer biz bizlerden karşı çıkmaya uğrandıysak yani rasyonelite de varsa İnsan daha e, çok kendimiz üzerinde özgürleşmek imparatorluk kurmak. Anlamadım. Der yani şöyle, hmm, arzularımıza yani e, ne kadar az eşya, ne kadar e, yani itirazlarımızla biz kim kurmayı öğrendikse, bakın o sepete kendi üzerimizde imparatorluk mutluluğumuz özgürleşiyor mu? Muhteşem, akıları... muhteşem bir soru. Bu o, iki yanını anlatırken böyle bir soru gelmeyecek mi diye e, böyle bir ara tarantarlar katılmıştır. Kat Çok güzel bir soru. Evet. Hangisini yapıyoruz? Spinoza'ya göre aslında bu hizmetkarlıktan kurtulmaktır. Ama Freud'e göre olsa olsa uygarın üzerimizdeki bitmez, bizi yıldıran, bittıran, bezdiren çünkü çünkü bunu tek para olarak düşünmeyin. Cinsel eylemden bütün isteklerimize kadar her şeyin sınırlanması olarak şunu Freud da buna imparatorluk kendi imparatorluğumuz ismini koyuyor. Smith de kuşkulanıyor zaten. Aman diyor, böylece sürekli kendi kendimize hayatı yok eden bir eyleme mi gireceğiz? Zor bir yaşamak. Sizce özgürleştik <gülüyor> mi? Kendisi kendisi üzerinde ee, gerçekten ben ee, şeyi gösteriyorum. Gerçekten. Ee, bir kere herkese söylerim. gazete fıkra yazarım. Okumayın. İşte çünkü sonunda şu, peki sen ne diyorsun? gelir. Ee, ben gerçekten e, Spinoza'yı gösteriyorum. Özgürleşmenin yollarını gösteriyorum. Yani benim haddime değil kimse öyle bir e, son ve nihai bir yer göstermeyiz. Gösterenden e, sen uzaklaşır. Yani bu özgürleşmeyi savuruyorsak gerçekten. Her halde e, isteklerini e, yaşamadığı için yahut da isteklerini yaşamadığı için intiharlar yok mu olacak? Kontrolübeler yok mu olacak? Hangi durumda dediğiniz anlamadım. Artık özgürleşme durumunda. Özgürleşme olarak bakarsak olalım. Evet. Ve biz bunu öğrenirsek e, artık böyle bilgilenmiyorum e, yani değil, kamul biliriz de başlarımızdan tuturduğumuz zaman intiharlar, doğumsalar, bu kumarlar yok mu? Konuşmanın en başında hı. şey demiştim. Bu olmadan ne yapacağımızı bilmiyoruz. Felseminin amacı da o. Geçen gün bir e, toplantıda komünizmi tartışıyorduk. Arkadaşlardan bir tane şey de ya gerçekleşirse ne yaparız biz o zaman orada? Can ölmez mi? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyoruz daha. Evet. Hiçbir fikrimiz şey yok. Ama en azından en azından görmemiz gerekiyor. Nerede yaşatılır? Evet, Buyurun. Hocam teşekkür ediyoruz. Her zamanki çizginizde güzel bir sunum yaptınız ve bizleri mutlu ettiniz. Nacihane bilgi teslimi olsa, olsa böyle daha çıroca olabilir. Yani bunda, yani, herhangi bir şeyi savunmuyoruz. Vesaire ama Edward Smith'in de işte milletlerin zenginliğinden başlayan kapitalist ve mihaniktaşı olan çalışmalarının da aslında bir savunma. Yani bu mülkiyet noktasında işte ihtiyaçlar sonsuzdur, olanlar sınırlıdır yaklaşımı bile bir taraf olduğunu aslında seçiyor. Şey. Bu da bizi belki de ta Rusya'da özel bir ülke sorun sağlıyor, sorun salır çünkü çözümsüz dünyada şuralara kadar götürebilir. Yani ki hepimize ait olan toprağa çevirdi. Burası bilimdir. Diğerleri de buna inanacak kadar saftı. Bu sorunlar burada başladı tarzında gelen bir öyküyle böyle yazmak mümkün olabilir ama burada hangi paradigma dışından konuştuğumuz çok önemli diye düşünüyorum. Hegel'e gittiğimizde rasyonel, edimsel bir edimsel olan söyler yaklaşırsınız yaklaşımını. Lacan'a gittiğimizde ihtiyaçlarımızı ee, sahip olduklarımızdan çıkardığımızda elde arzu kalır. Yapmış. Bizi birçok felsefe konarında bir şey yapıyor. Bu anda da siz e, benim e, tabi ki bir e, dır demeyeceksiniz. Bu tarafı tutmayacaksınız ama bu anda ne çok kıskanacak bir noktadasınız. Ama özellikle özelinde bu konuştuklarımızı yorumladığınızda, acaba bu son farklı olsaydı, özel mülkiyetle bir şey konuşmamıştı. Adam Smith'in de milletlerin zenginliğini yazma zahmetinden kurtulmuş olsaydı, bu sorularınıza belki başka bir cevap verebilir miyiz? Evet, bu konuda ne dersiniz? Ee, evet, çok son derece güzel e, bir şey, testisiniz gerçekten. Bir tek izninizle bir şey düzeltmek istiyorum. Smith'in yazılan hiçbirinde e, ihtiyaçlarına <gülüyor> konusunda olduğuna dair bir e, şey yok, Tam tersini biraz evvel dediğim gibi. İnsanlar boşuna birbirlerini kandırma çabası içindedirler. Doldurmaya çalıştıkları seyreti hiçbir zaman doğum ithalı onlar da bilirler ama başka da birbirlerinin gözünde kendilerini imrenilip kılacak bir yol bilmiyor. Onun için lütfen bir kere onun hakkını bana verelim. Ben onu sürücüsü bir kere affet edin. Ben de hafifat olduğum için iktisada giriş dersinde tamam, çok ağır bir şey oldu. Tüm öyle Onu evet. söyleyebilirim aslında. E, çünkü Smit'in de öyle bir cümlesi. yok. yoktu. E, tam tersini söylüyor Smit. Tam tersini söylüyor. E, evet, yani ben Hussu'dan bahsettiğimde benim ikisatçı arkadaşım Güler, TN'nin benim de. E, son Ankara'da bir konuşmamız vardı. İsmimi şey ismim şey yaptılar. Ders hikaye. E, tesadüle ben de bir hafta evvel dersteydim. <gülüyor> yani kahillik falan değil işin. Ee, Rus için de dalga geçerler. Ee, yani 400 senedir şey, e, Ütopyaları bize anlatıp beni bırak diye tamam mı? Tezgin evet. sadece bırakalım. Haklısınız hele bu bilgi ve teknoloji toplumuna girdiğimizde e, bırakalım. ...robotlar bilgileri rekabeti etsin. Ne ee... yapacağız, no, değil mi? Uh, Bırakalım mı? Foyorapay insanla ilişk edecek. Peki, e, şöyle düşünelim. Hoptum e, insan, insanın çözünü görterken... ...Savaş açısından bak, baktığımız yerden e, iktisade tutan da bakabilir miyiz Anlamadım. Anladım. İnsan insanın kurdu durdu yani. Evet. Tüm şeyde dışarıda tuttuk hep e, kurdu. Hep böyle bir savaşın içerisinde olmalı yani insanın insanı altı tutma noktasından baktık bu olaya. olarak da baktığımız zaman da hep böyle birisi de alt etmeye çalışmam ya sizden daha iyi konumda olmam. Evet. Bir yer, i̇yi bir yerde olmam. Evet. Bunu şey teorinin içerisine dahil edebileceğimiz. Gayet ki. Zaten aşağı bakın yukarı. yukarı yani mimetisinde ve zenginliğin buraya bir tane eğer koyabilseydim şey koyacaktım tablo koysaydım denste şey yaptığım bir tabloda bir sürü kafatasını koymuş. Burada duruyor tablo. En son şeyde şurada ee, masanın üstünde bir sürü kafatası var. Ee, dolu kafatası var. Ee, altında şeyin ismi, e, etrafta kitaplar var. Bilgili insanlar. Tablonun ismi varite Vanite, e, yani şey, boşluk. Vanite, ee, sepetin doldurulamayacak sepet için, yani iktisati faal... <gülüyor> pa pardon. Kibir diye şey ee, evet ama bir tek kibir değil boş kibir ha boş kibir. Olabilir. boş kibir. Ee, yani e, düşünsenize kapitalizmi icat ettiği söyleyen adam bütün faaliyetlerimizin boş bir kibir üzerine dayandığı Söylüyorsa soluklanmak lazım. yemeğimize <gülüyor> sağlık. Evet. Açık bir şey, yani, Saat şey sizde yani ben şeyimi bitirdim ne zaman? 5-6 dakikanı daha var. 5-6 dakikanı daha var. Duyuru yapacağız siz bitirdikten sonra öyle tamam. tamam. Demek ki 3 dakikanı daha var. Yani spinoza aslında bize bence bir işaret ediyor. Yani bütün bunlar, cümleler Tartışmalar güçlerimizin arttı düştü e, ve şey saldırmayan bir güç alanında karşılaşmalar alındayız ama e, bu karşılaşmalarımızı ördüklerinde becerisinde de aynı zamanda sağlıyoruz aslında bir yani de, özgürlüğümüz özgürlüğümüzde çıkış noktamızla bir diye, diye de. evet, anlamda evet. aslında e, yine etken içerisinde evet. e, yaşam biçimimiz evet. olarak e, umarım karamsar değil e, spinodanır. Ee, ilimserliği yaşam boyunca e, karşılaşamadığı şey e, iyi görür, açık görür umarım bizi yanıltır, onu doğrular. Umarım. Ben onun da dediği gibi bu kadar da umutlu değilim. Hikaye çünkü biraz evvel söyledim, kaç kere anladım hikaye, onunla başlıyor. Muhtemeldir ki sonunu söyleyecektim. Söyleyeyim. Ama herhalde herkes anladı. Peki. Evet arkadaşlar. E, önce şeyi yapayım. Ben son 30 saniyemi kullanayım. E, biraz karansar şeyler söyledim. Ama ne yapayım ki gördüğünü böyle. E, başka da bir kaygım yok. Bir de tabii biraz sizler tarafından beğenilmek. Ama biliyormuş adam falan demek. E, ondan sonra biliyormuş ama boş biliyormuş. Olsun ben o kısmını duymam. Ee, ondan sonra. Evet. E, öyle görüyorum. Üzgünüm. E, yapabileceğim tek şeyin de Spinoza değilim. Yani kimse değilim. Ama e, bazen şaşıyorum. Nasıl bu kadar görmüyoruz? Nasıl olabilir? Yani onun için e, şey Levinas da söylemiştir. Ya bir kere bir kere biraz düşünün demiştir biraz, Bir kere hiç olmazsa Descartes onu kaç yüz yıl önce yaptım. bir kere bazen şaşıyorum. İşte ben de o bazenin şeyini yapmaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, Buyurun. Teşekkür ederiz. Için. Buyurun. Tabii ki pardon Ertan Hoca'ya pardon Ertan Hoca'ya ve buranın e, Kuranın bütün düzeneklerini sağlayan değerli e, arkadaşlarıma da özellikle tabii beni buraya çağıran Ertan Hoca'ya e, ayrıca teşekkür ederim. Her teşekkür ederim. Umarım düzenlenenlerden bir anlıkla olacağız. Ee, Sizinle beraber olmaktan bundan sonra hocam ben her zaman e, elimden geldiğince burada oturup e, seyirci olmak, izleyici olmasam keyifli. Onur duyarız. Teşekkür ederim. Bunları görmek çok güzel gerçekten. Ee, Katımcılarımızla şu duyuruyu yapacağım. Yani 22 hafta Devir Saatki kavramıyla Burdunun Saatki Zel Devir üzerinde mekti etrafında gideceğiz. Ee, bu duyuruyu yapıyorum. Yani Devir Türkçedeki e, ekonomi ve toplum hocamın onu sahipti. ne kadar? Kim yapıyor? şeyi? Bu ee, sabah hoca yapacak. Evet. E, kendisi geçersen bir kere konuşup daha Yine, Mustafa ee, Hoca beni tanıdığım evet, evet. Şeyde sizinle beraber hocam. Evet hocam tanıdık. Evet. evet. evet devlet izlemeti ile devlet verilerine paralel olarak bir okulma gerçekleştirecek onun buradan duyuriyi. Evet. Bu, Hepinizi bu bekliyoruz. Görüşmek üzere. <gülüyor>